Bismillahirrahmanirrahim. 926 tabım şöyle dedi. Bana önce Yüce Allah'ın nehi'nin, sonra da Hazreti Peygamber'in kapsam ve niteliğini tam olarak anlatır mısın? 927. madde Ona Allah'ın nehi iki manayı içerir dedim. Bunlardan birisi Allah'ın nehy ettiği şeyin yasaklanmış olmasıdır ki o şey Allah'ın kitabında veya onun efsinin lisanıyla bir delalet bulunmadıkça caiz olmaz. 929 Buna göre Hz. Peygamber bir şeyi nehyedeyse bu nehi öyle bir yasaklayıcı nitelik taşır ki artık onun belirttiğim gibi özel bir manası bulunmadıkça yasaklama dışında bir anlamı olmaz. 930. Madde Muhatabım dedi ki Öyleyse bana sözünü ettiğim bu nehi şeklini mana itibariyle benzerlerine de delalet edecek bir misalle anlatır mısın? 931. maddede ona şöyle cevap vermiş: Bütün kadınlarla cinsi ilişki yasaklanmıştır. Ancak iki sebepten biri varsa bu yasak söz konusu olmaz. Bunlar da nikah ve cariyenin sahibi, milki yemin olmaktır. Allah bu ikisiyle kadınlarla cinsi ilişkiye izin vermiştir. Hazreti Peygamber de önce yasaklanmış olan cinsi ilişkinin nasıl bir nikahla helal olacağını anlatmış ve nikahta velinin, şahitlerin evlenen kadın durbise rızasının bulunmasını şart koşmuştur. Bunun rızasının bulunmasını öngören sünnet evlenen erkeğin rızasının bulunmasının gerekli olduğunu da göstermektedir. Yani bu bakımdan erkekle kadın arasında bir fark yoktur. 932. madde şu dört şart bulunursa nikah sahih olur. 1. evlenen kadın dulsa rızası. 2. evlenen erkeğin rızası. 3. kadının velisinin bulunması. 4. şahitlerin bulunması. Bunlara rağmen bazı hallerde yine de nikah sahih olmayabilir. Onları ileride anlatacağım inşallah. 933. madde bu şartlardan biri eksik olursa nikah fasit olur. Çünkü o Hazreti Peygamberin sahih bir nikah için koymuş olduğu şartlara göre yapılmamıştır. 934 Nikah kıyılırken mehir tespit edilirse bence iyi olur. Mehir tespit edilmemesi nikahın fasit olmasını gerektirmez. Çünkü Allah kitabında nikah için mehri şart koşmamıştır. Bu husus başka bir yerde ele alınmıştır. 935. madde Şafii der ki konuda kadının sonca yüksek olup olmaması eşittir. Çünkü her iki sınıfa mensup olan kadınlar nikahlarının helal ve haram olması helal ve haram açısından hak ve vecibeleri ve cezai ehliyetleri itibariyle eşittirler. 936. madde Şartları mevcut olduğu zaman nikahın caiz olduğu haller belirttiğim gibi Allah'ın nikah konusunda yasaklamadığı durumlardır. Allah'ın yasakladığı durumlarda ak dedilen nikah müfesihtir Kendiliğinden hükümsüzdür. Çünkü Allah kitabında ve peygamberinin lisanıyla bazı hallerde ak dedilen nikahı yasaklamıştır ki böyle bir nikah elbette ünfesihtir olur. 937. Madde Mesela, kişi karısının kız kardeşiyle evlenemez. Çünkü Allah aynı zamanda iki kız kardeşle nikahlanmayı yasaklamıştır. Beşinci hanımla da evlenemez. Çünkü Allah kişinin dörde kadar evlenebileceğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber de Allah'ın evlenmeyi dörtte sınırlandırmasının daha fazla kadınla evlenmeyi yasaklama anlamına geldiğini açıklamıştır. İnsan karısının üzerine onun hala ve teyzesini alamaz. Çünkü Hz. Peygamber bunu da yasaklamıştır. İnsan, iddet bekleyen bir kadınla da evlenemez. 938. Madde Bu tür nikahların hepsi sahih değildir. Bunların aklı yasaktır. Bu konuda ilim adamları arasında ihtilaf yoktur. 939. Madde Aynı şekilde Allah bilir ya Hazreti Peygamberin nehyettiği çiğar nikahı Mutan nikahı ve ihramlı kimsenin evlenmesi ve birini evlendirmesi de sahih değildir. 940. Madde. Biz akt edilmesi yasaklanan bu durumdaki nikahların hepsini bundan önce yasaklandığı zikredilen nikahlar gibi geçersiz sayıyoruz. 941. Madde. Bu konuda başkaları bize muhalefet etmektedir. Bu husus başka yerde ele alınmıştır. 942 Kadının izni olmaksızın daha sonra razı olur diye evlendirilmesi de böyledir. Yani caiz değildir. Çünkü akit yasaklanmış olan bir durumda yapılmıştır. 143. Madde Yine Hazreti Peygamberin yasaklamış olduğu Bey-ül Garar aldanma riski bulunan alım-satım ve taze hurmayı kuru hurma karşılığında ariye hariç satma veya Hazreti Peygamber'in nehyettiği diğer satışlarda böyledir. 944. Madde Meselenin esası şudur. Herkesin malı başkasına haramdır. Ancak helal kılınmış olanlara olanlarla Hazreti Peygamber'in yasakladığı alım satım yollarıyla helal kılınanlar müstesnadır. Hazreti Peygamber'in yasakladığı alım satımlar birine ait olup asla haram kılmış olan bir malı başkasına helal kılamaz. Yasaklanmış saklanmış olan bir alım satım da bulunarak işlenen günah bir haramı helal kılmaz. Başkasına ait mallar ancak günah olmayan bir yolla helal olur. Bu ise genel bilgiye dahil olan bir husustur. 945. madde Birisi şöyle sorabilir. Bundan önce anlattığın muhalif olan ve yasaklandığı halde mübah sayılan şeylerin izah şekli nedir? 946. madde İnşallah onlara şu misalleri verebiliriz. Hazreti Peygamber bir kat elbise ile örtülmeyi, tek bir elbiseyi giyinip avret yerini göğe doğru açarak durmayı yasaklamıştır. Yine o kişinin yemeği kendi önünden yemesini emretmiş ve kabın tepesinden yemesini yasaklamıştır. Bu zikrettiğimiz hiç kadar sahip olmasa da Hazreti Peygamberin kişinin iki hurmayı birlikte yemesini, hurmanın içini açık bakmasını ve yol üstünde gecelemesini yasakladığı rivayet edilmiştir. 947 Kimse için elbise giyinmek müba ve yemek yemek serbest olduğuna ve istediği gibi onun hepsini yiyebileceğine bir şahsa ait olmayan Allah'ın yolu herkes için müba sayıldığına ve bu konuda insanlar eşit hakka sahip bulunduğuna göre o bir şeyi yapmaktan men edilmiş ve bir şeyi yapmakla emrolunmuştur. Ki, bu yapması buyrulan şey nehyedildiği şeyden ayrıdır. 148. Madde Hz. Peygamber kişinin bir kat ile örtülmesini ve tek bir elbise giyinip avret yerini açarak durmasını yasaklamıştır. Bu gösteriyor ki burada söz konusu olan avret mahallinin açılmasıdır. Açılmasıdır. Eğer o elbisesiyle avret yerini örtüyorsa mesele yok. Çünkü Hz. Peygamberin Kişinin avret yerini açmasıyla ilgili yasağı onun bizzat bu elbisenin giyinmesini yasaklaması anlamına gelmez ki onun bu elbiseyi giymesi haram kılınmış olsun. Burada Hazreti Peygamber kişiye avret yerini örtecek şekilde giyinmesini emretmiştir. 949. Madde Hazreti Peygamberin kişiye yemeği önünden yemesini emretmesi ve yemeğin tepesinden yememesini söylemesi önünden yemesi de yemeğin tamamını yemesi de mübah ise ancak önünden yemenin bir edep meselesi olduğunu bildirir. Çünkü bu birlikte yemek yediği kişinin nazarında onun için daha iyi ve o aç açgözlülükten daha uzaktır. Hazreti Peygamberin yemeği tepesinden yemeği yasaklaması da ona bereketin üstten gelmesiyle ilgilidir. Bu ise kişinin lehine bir şeydir. Çünkü Bereket daima üstendirip kişi tabidir ki önce yemeği yanlardan yedikten sonra tepesini de yiyebilir. 950. Madde Hazreti Peygamber kişiye yolun üstünde yürümeyi bir bakıldığına göre orada yürümek serbesttir. Çünkü oranın bir sahibi yoktur ki onu burada dolaşmaktan men etsin. Hz. Peygamber kişiyi bir sebepten dolayı yol üstünde gecelemekten men etmiştir. Bu da onu gözetmekle ilgilidir. Çünkü Hz. Peygamber yol haşerat ve yılanların barınağıdır diye buyurmuştur. Bundan anlaşılıyor ki söz konusu hadise, söz konusu hadisle yol üstünde gecelemek haram kılınmış değil, kişinin menfaati gözetilmiştir. Bu hadisle yol dar ve işlek ise bizzat orada gecelemek de yasaklanmış olabilir. Çünkü bu durumda orada gecileyen kişi başkalarının gelip gitme hakkını engellemiş olur. 951. madde. Birisi bununla bir önceki hadis arasındaki fark nedir diye sorarsa ona şöyle cevap verilebilir. 952. madde ona şöyle cevap verilebilir. Bir kimseye delil getirilmiş ise ve o Hz. Peygamber'in anlattığımız şeyleri yasakladığını biliyorsa ve bu yasağa rağmen kasten onları yapıyorsa saklanmış olan bir işi yaptığı için günahkar olur. Allah'a tevbe etmesi ve aynı işi bir daha yapmaması gerekir. 953. Madde. Atalım, bu günahkardır. Daha önce bu kitapta anlattığım nikah ve alım satım konularıyla ilgili yasağı dinlemeyen kişi de günahkardır. Peki bu kişinin durumunu nasıl birbirinden ayırıyorsunuz diye sorarsa 954. madde ben de şöyle cevap verdim: günah olma bakımından bunlar arasında bir ayrım yapmıyorum çünkü ben ikisini de günahkar sayıyorum günahların bir kısmı diğerlerine göre daha büyüktür 955. madde eğer o kişiye o tarzda eğer o kişiye o tarzda bir elbise giymesini o tür yemek yemesini ve yolda gecelemesini günah olmasına rağmen nasıl haram saymıyorsun derse 956. şöyle cevap verilebilir o kişi mübah ve helal olan bir işte emrolunmuştur ben de onun için helal olan şeyi helal haram kılınmış olan şeyi haram kıldım ona haram kılınan şey helal kılınan şeyin aynı değildir mübah bir şeyi yapmanın günah olması o şeyin aslını asla haram kılmaz fakat onda günah olacak bir iş yapmasını haram kılar. 957. Madde Bunun misali nedir denilirse 958. Madde Ona şöyle cevap verilebilir. ilk kimsenin karısı ve cariyesi olduğunu kabul edelim. O kimse bunlar ahyali görürken ve oruç tutarken Bunlar hali görürken ve oruç tutarken Kendileriyle cinsi ilişkide bulunmaktan men edilmiştir. O bu işi yapsa o durumdaki cinsi ilişki kendisi için helal olmaz. Kadınlar o durumda değilken hiçbirisi de kendisine haram kılınamaz. Çünkü bu kadınların her ikisi de aslında onun için mübahtır. 959. Madde Esas itibariyle kişinin malı başkasına haram kılınmıştır. Ancak bu mal helal olan bir yolla mübah kılınmışsa o da başka. O başka. Kadınlar da Nikah ve cariyenin sahihi olma, sahibi olma gibi bir yolla mübah kılınmadıkça haramdadırlar. Bir kimse yasaklanmış olduğu halde kendisine haram kılınmış olan bir kadınla nikah adlı yapsa ve böyle bir cariyeyi sakın alsa bu kadınlar ona helal kılınmış olmaz. Onların haram kılınmış olmasıyla ilgili asıl hüküm değişmez. Bu gibi hükümler Allah'ın kitabında peygamberinin lisanıyla Müslümanların icma'ı ve bunların benzeri bir yolla helal kılındığı ortaya çıkıncaya kadar devam eder. 960. madde bir kısım delaletlerle tahkim murat edilmeyen nehiler hakkında daha önce de misaller vermiştim. Onları burada tekrar etmek istemedim. Allah'tan beni korumasını ve başarılı kılmasını dilerim. Başlığı altındaki 1961. madde. Selamun Şimdi burada şimdiye kadar e, emir üzerinde bir şeyi emretmek neydi? Bir şeyi yasaklamaktı. Emrin delaleti hususunda alimlerin ihtilafı vardı. Emir hücub için mi yoksa ibaha için midir? Emrin anlamı hususunda ihtilaf var idi. Efendim e, ve Cumhur'un e, kanaati emrin-i için olduğunu ancak bir karineyle vücuba veya diğer anlamlara delalet ettiğini söylüyorlardı. Nehi içinde aynı iki anlam söz konusu tahrim ve kerahat. Burada İmam Şafii de genel ilke genel kurallarına aykırı hareket etmiyor gene. Kerahat için asıl olduğunu ama delaletle, tahrime delalet yani başka karinelerle başka geleceği ilkesini söylüyor. Ama burada bizim dikkatimizi çekecek 928 ve 929. maddeler Allah'ın nehi ile peygamberin nehyini aynı statüye koydu. Bu iki maddelerde. Yani Allah'ın nehi iki manayı içerir diyor. Onlardan birisini Allah'ın nehyettiği şeyin yasaklanmış olmasıdır. Allah bir şeyi nehyetmişse yasaklanmış. Tahrime delalet eder. Ki o şey Allah'ın kitabında veya onun nelçesinin lisanıyla bir delalet bulunmadıkça caiz olmaz. Ee, burada e, Şafii'nin e, şeyi ne oldu? Tah, e, mutlak nehi tahlim içindir dedi. Değil mi? Ee, i̇lk olarak bunu koydu. Hazreti Peygamber'in nehyini de buna ilhak etti. Yasaklamasını. Yani Hazreti Peygamber de bir şeyi eğer yasaklamışsa, nehyetmişse öyle bir yasak vardır ki artık onun özel bir manası bulunmadıkça yasaklama dışında bir anlamı olmaz. Hz. Peygamber'in nehyinin de yine tahrime derhal ettiğini söyledi. Burada İmam Şafii'nin verdiği örnekler, nikah örneğini, efendim, alışveriş örneğini verdi ve Peygamber'in yasaklamasına da nikahı şigarla, nikahı mutayı örneklerini verdi. Ama mesela nikahı muta konusunda İmam Şafii'nin şöyle bir yaklaşımı vardır. Ben hiçbir e, emir görmedim ki daha önce serbest olsun, yasaklansın, sonra serbest bırakılsın, sonra tekrar yasaklansın. Bu sadece mutada vardır diyor. Yani ilginç görüyorum muta yasağını. Şimdi e, kendi ilkesinden hareketle bakarsak... E, Mutanın mahiyeti ne olduğu falan ayrı bir mesele. Bakın dikkat konuyu karıştırmayın. İlke neydi? Nehi, mutlak nehi, tahrim içindir. İster Allah'tan sadir olsun ister Peygamber'den sadir olsun. Hah, tahrim içindir. Dolayısıyla Buta bir dönemde serbest, onu yasakladı. Yani haram kıldı. Sonra tekrar serbest bıraktı, sonra yasakladı diyor. Kendi ilkesiyle Burada bunun peygamberden iki defa serbest bırakmanın, iki defa yasak getirmenin mümkün olmaması gerekir. Çünkü bu şu demektir, üçüncünün de bunun yolu açıktır. Veya bunun genel mantığı şudur, genel şafinin yol üzerinde ile ilgili hadisinden kıyaslayarak söyleyeceğim. Demek ki ihtiyaç olduğu zaman mutayı serbest bırakabilirsin, ihtiyaç olmadığı zaman yasaklayabilirsin konucuna çıkar. Peygamberin uygulamasını örnek alırsın. Yani bir sefer serbestmiş, yasaklamış, sonra ihtiyaç olmuş, serbest bırakmış, sonra yine yasaklamış. Demek ki ihtiyaç olduğu zaman serbest bırakacak ortam hasıl olursa tekrar onu serbest bırakırsın. Sonra tekrar yasaklarsın falan denir. Yol üzerine yatmanın e, yasak olduğunu söylediği hadiste de bir yasaklama söz konusu ama onu tevil etti. İmam Şafii tevil etti. Çünkü yoldan yararlanmak, yoldan istifade etmek genel anlamıyla insanların hepsinin hakkı. Çünkü yol almaya ait. İnsanlar ister orada yürür, ister oturur, ister yatar. Bu genel hükme e, aykırı bir şey e, getirmeniz mümkün değildir. Ha, Peygamber Efendimiz orada gecelemeyi, yani yolda yatmayı yasaklamıştır. Sebebi nedir? E, yoldan insanların hepsinin yararlanma hakkı olduğuna göre siz o yolda yatarsanız e, o yoldan yararlanacak diğer insanların hakkını ihlal etmiş olursunuz. Dolayısıyla burada bir tahlim kılmadan daha ziyade kerahat söz konusu diyor. Yani sakındırıyor işte kerahat, mekruhluk veriyor. Yani bir adam bu yasağa rağmen yattı ki 952. maddede de böyle yani Peygamber Efendimiz yolda gecelemeyi, konaklamayı yasaklamış ama yattı ne olacak bunun durumu bunu günahkar sayıyor yani o da gerekçe olarak olabilir tabi ama temelde yol ammeye ait bir şey olduğu için mesela günümüzde de bunun e, haram olduğunu söyleyebilirsiniz yolda gecelemenin e, git e, sizin yaşadığınız memleketteki otobanı veya ana caddenin üzerinde yatmak haram olduğunu söyleyebilirsiniz niye adam ölür yani çünkü arabalar geçiyor insanlar oradan geçiyor orada bir insanın yatacağı kimsenin aklına gelmez ve arabasını sürer üstünden de geçer dolayısıyla intihar etmek gibi bir şey bu bugün yolda yatmak haram derseniz hiçbir sakıncası olmaz çünkü adam kendisini ölüme atmış oluyor ama peygamber efendimizin dönemindeki yolun durumu insanların istifadesi açısındandır yani yılan çıyan e demiş ama e, sadece yollarda olmaz o yılan yani evlere de girebilir, olabilir yani. O, bu, o dolayısıyla bu, buna itikal katmak pek mümkün gelmedi bana. E, ama yollardan istifade açısından baktığınız zaman bir kerahat söz konusu çünkü bütün insanlar oradan yararlanma hakkında ses, hak sahibi. Ama buna rağmen yatarsa e, ne dedi? Günahkar olmuş oldu. Ha şimdi mekruh olan bir işi işlemekle günahkarlığa izafe ederseniz iş karıştı yani e, haram olan bir işi işlemekle mekruh olan bir işi işlemek arasında günah açısından fark vardır nitekim kendisi de söylüyor 954'te günahların bir kısmı ötekilere göre daha büyüktür yani büyük küçük günah meselesine girmiş oluyor belki ama yani burada ifade etmek istediği şu haram olan bir işi işleyen ile haram olan, kabih bir işi işlemiş olduğu için bir günah işlemiş oluyor. Mekruh olan bir işi işleyen daha hafif bir günah işlemiş oluyor diyor. Ama mekruh da günahtan öte bir kınamayı gerektirir. Yani peygamber onu yasakladıysa bir hikmeti vardır gibi bakmak lazım. Ki aynı şeyi 958'de kendisi de söylüyor. Mübah olan bir şeyi yapmak günah olması o şeyin aslını haram kılmaz ben de bu maddeyi okuduğum zaman nasıl olur da mübah olan bir işi işlemek günah olabilir diye düşündüm ee, verdiği örnek çok güzel bir örnek yani insanın eşiyle cinsi münasebette bulunması kurallarına uygun nikahla bir araya geldiği zaman caiz helal ve mübah hatta sevap diyenler de var ama hastalık halindeyken bu işi işlemesi o zaman burada bir onlardan uzak durun emri var. Burada e, e, Kara Suresi 222. ayetteydi. Yani yes ki anil mahiz, e, o ezadır diyor. Yani o hallerinde onlardan ayetin tamamı aklıma gelmez şu anda. Onlardan uzak dur diyor yani ayette. Şimdi buradaki e, emir tahrim için ise kısım e, ay halindeki kadına cinsi münasebet haram olması lazım. Evet. Haram olması lazım. Bu bir haram işi işlemek, kerahat işlemek olmaz ki. Yani mekruf bir işi işlemiyor ama emiri kerahat için ele aldıysa burada mekrut bir işi işlemiş oluyor. Bu halinde kadına yaklaşmanın günahlığının derecesi. Yolda yatmayla kıyasladığım zaman ee, bu durumdaki kadınla cinsel ilişkinin ondan daha ağır bir suç olması gerekiyor. Ee, bir düşünüyorum. Dolayısıyla burada e, mübah olan bir işin günah olması söz konusu değil. Elbette genel anlamıyla erkeğin karısıyla cinsel ilişkide girmesin mübah ama hasta olduğu zaman bu haram. Dolayısıyla mübah olan bir işi işlemekten dolayı günahkar olmuyor bu adam. E, yasak olan bir işi işlemekten dolayı günahkar oluyor. Anlaşıldı mı? Yani bence orada iki farklı durum söz konusu var. Yani kadınlarla cinsel ilişki ay hali dışındaki durumlarda mübah. Ay hali, çünkü ayeti öyle tahsis etmek meclisi. Yani ayet ayeti tahsis ediyor e, 222 yani e, ve, e, ve hulle, ma bunların dışındakiler size helal kılındı e, helallik içerisinde cinsel ilişki de koyarsanız ama nasıl hasta olmamak yani hayızlı olmamak kaydıyla e, nikahlanarak mehrini vererek aldığınız hanımla cinsel ilişkiye girerken hasta olmadığı zaman cinsel ilişkiye girmek şeklinde ayeti et, e, tahsis etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum